ve ami ve ve ve Ramazan ayını nasıl yaşayalım? Nasıl değerlendirelim? Bu sorumuza Cevap olmak üzere Üçüncü defadır Bu konuya temas ediyoruz Bugün inşallah Konuyla ilgili Geri kalan kısmını Sizlere aktarıp Diğer bir konuya Allah nasip ederse Geçmek istiyoruz En son sizlere aktarmış olduğum hadisi i şerif Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisiydi: "Men saama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dembihi." Kim ki Ramazan ayını iman ederek ve ecrini, sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Oruçla geçirirse Gelmiş geçmiş günahları bağışlanır Bu hadis-i şerif Oruç tutan müminler için Çok büyük bir müjdedir Yüzlerimizin Akı olacak ahirette yüzlerimizi güldürecek bir ibadetin içerisindeyiz. Salih insanlar için bol bol salih amel işleyecekleri, sevap işleyecekleri, sevap kefelerini dolduracakları ve daha nice büyük fırsatları içinde barındıran büyük bir ibadet mevsimi içerisindeyiz. Cenab-ı Rabbimize bize bu mevsimi nasip ettiği için ne kadar hamd etsek azdır değerli müminler. Yine diğer bir müjde ise şöyledir. Men قام Ramadana imanen ve ihtisaben Ğufira lahu ma min kim ki Ramazan ayını iman ile ecrini sadece Allah'tan bekleyerek kıyam namazıyla geçirirse yani Ramazan'ın gecelerinde teravih kılarsa gece namazı kılarsa kıyam namazları kılarsa teheccüd namazları kılarsa onun gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır. İşte bu da çok büyük bir müjdedir. Ramazanı oruçla geçiren bir müminin alacağı müjdenin yanında ikinci önemli müjde olarak Ramazan ayını kıyamla, teravihle ve teheccüd namazlarıyla geçiren mümine ikinci müjde geliyor onun da günahlarının, gelmiş geçmiş günahlarının bağışlanacağı bizlere haber veriliyor, müjde veriliyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَ O Rahman'ın has kulları ki yer yüzünde onurlu, vakurlu bir şekilde dolaşırlar. Ve izâ hâtebhumü'l-câhilûn kâlû Onlara bir cahil insan sataşmış olsa Derler ki selam sana olsun, benden sana bir zarar gelmez, benden sana esenlikten barıştan başka bir şey yoktur. Hadi sen yoluna, ben yoluma derler geçerler, cahillerin sataşmasına karşılık vermezler, cahillerle beraber cahil olmazlar. Cahilin, sülfi ahlakının, deni ahlakının seviyesine asla inmezler. Ben senin seviyene inemem. Benden sana zarar gelmez. Benden sana barıştan, esenlikten başka bir şey yoktur. Hadi ben yoluma gideyim, sen de yoluna git derler. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يْتُونَ الْرَبِّهِمْ O kimseler ki, onlar geceleri secde halinde, geceleri kıyam halinde sabahlarlar, geceleri Rabblerine secde etmişlerdir. Secdeler etmişlerdir. Alınları secdede Rablerine yalvarmışlardır. Büyük bir korku ile, büyük bir ümit ile, büyük bir saygı ve sevgi ile Rab'lerinin huzurunda ayakta durmuşlardır. Kıyamda durmuşlardır. Huzurlu, vakurlu, onurlu bir şekilde Rab'lerinin önünde saygı duruşunda bulunmuşlardır. İşte değerli müminler. Müminlerin kıyamı, müminlerin ayakta duruşu, müminlerin namazı, onların Rabb'lerine olan saygılarının, saygı duruşlarının, sevgilerinin en büyük nişanesidir, alametidir. İşte Rabbimiz Cahille cahil olmayan, geceleri Rabbini hatırlayarak anlı secdede olan Rabblerin, Rabbinin huzurunda vakurlu, onurlu bir şekilde saygıda saygı duruşunda bulunan müminleri Rahman'ın has kulları, güzel kulları, iyi kulları olarak methediyor. Geçenki dersimizde de anlatmış olduğumuz gibi bu derste de sırası geldiği için tekrar söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Saygı duruşumuz, Rabbimize karşı saygı duruşumuz nasıl olmalıdır değerli müminler? Nasıl bir huzur içerisinde bu gerçekleştirilmelidir Nasıl bir sevgi ve saygı içerisinde bu gerçekleştirilmelidir Nasıl bir huzur içerisinde bu gerçekleştirilmelidir Hangi kalbin hazır oluşu Zihnin hazır oluşu ile birlikte gerçekleştirilmelidir Nasıl olursa Rabbimiz bu saygı duruşumuzdan memnun kalacaktır Bunu kabul edecektir Buna en büyük mükafatları verecektir. Nasıl olmazsa reddedecektir. Bunlar üzerinde de duralım. Bunun üzerinde durmadan önce daha önce hatırlatmış olduğum hadisi şerifi sizlere yeniden hatırlatmak, ardından da konuyla ilgili biraz daha geniş çerçevede bilgiler vermek istiyorum. Müminin kıyamı ile ilgili, müminin secdesi ile ilgili Müminin rükusu ile ilgili, müminin hulansa namazı ile ilgili, Allah huzurunda duruşu ile ilgili. Değerli kardeşlerim. Es'ad İbn Zeyd radıyallahu anh buyuruyor ki Kânel gâri'u yekra'u bilme'in Bize imanlık yapan hocalar Kıyam namazında Teravvih namazında Yüzlerce ayet okurlardı diyor. Bir rekatta yüzlerce ayet okurlardı. Yani Yani bimiat el ayat diyor. yüzlerce ayet okundu hatta kunna na'temidu ala el öyle olurdu ki ayakta durmaktan dermanımız kalmazdı kimimiz asasına duvar kenarında olan da duvara yaslanırdı taqatimiz kalmazdı diyor Minturil ayakta duruşumuzun çok uzunca olmasından dolayı gücümüz biterdi, takatimiz yetersiz kalırdı. Ve mekanu yancarifune illa andel fajr. Durum böyleyken onlar fajre kadar camiden ayrılmazlar namazlarını kılarlardı. Kıyam namazına devam ederlerdi. Fecre kadar. Onlardaki gayreti görebiliyor muyuz? Bugün hocalarımızın biri beş dakika diğerine göre uzatmış olsa hemen namaz bitiminde hocaya tembihde bulunuyoruz. Hoca bugün yavaş kıldırdın. Beş dakika uzattın ya. Dün saat 11'e 10 kala çıkmış idik bugün 11'e 5 kala çıktık bu 5 dakikamızı na nasıl çaldın sen ya şu cehaleti görebiliyor musunuz ya bunun imanla hiç alakası var mı ne çaldı imam ne çaldı sen Allah'a bir şeyler takdim etmek istiyorsun hangi hakla bu söylemek istiyorsun? söylüyorsun Allah'a takdim ettiğin namazdan davacı mısın bir dakika fazla gitti diye davacı mısın istemiyor musun sevabın fazla olsun saygı duruşun fazla olsun Rabbinin indinde müjdeneceğin sevaplar fazla fazla olsun yüzünün akı ibadetler olsun yahu şuur nerede takva nerede Allah için kıyama durmak şuuru nerede Allah'a yüzümüzün akı olabilecek bir duruşu bir saygı duruşunu bir kıyamı takdim etme azmimiz Nerede? Ne oldu bize? Neden böyle yapıyoruz? Vallahi hayra alamet değil, billahi hayra alamet değil. Bu sözler iman eden insanın sözü olamaz. İman eden insan Rabbinden bir iki dakikayı davacı kılamaz. Davacı olamaz. Seni yaratan Rabbin, sana ömrü veren Rabbin, sana rızkı veren Rabbin. Bu böyleyken Rabbim için beş dakika fazla gitti, bugün fazla oldu hoca efendi. Nasıl dersin, hangi imanla dersin, hangi akılla dersin, hangi izanla dersin ey mümin? Aklını başına al ey mümin. Aklını başına al, kendine gel, kendini kandırma. Vallahi iman nişanesi değil bu sözler. İmanın alameti değil. Neyinde arasını yapıyorsun? Ne verdin de ne istiyorsun? Sen ve senin ömrün, bütün malın, variyetin, her şeyin Allah'tan gelmedi mi ya? Allah'tan geldi. Allah seni yoktan var etmiş iken hak etmediğin halde her türlü rızıkla seni rızıklandırmış iken, sağlık, afiyet, huzur, emniyet içerisinde, şu gök kubbenin altında, selamet içerisinde, seni yaşatırken, seni rızıklandırırken, sen hangi beş dakikanın davasını gidiyorsun ey mümin, ey Müslüman? Ve ondan sonra hangi iman imanı iddia ediyorsun, Ey Müslüman! Bunları düşünmemiz, bilmemiz lazım. Büyük bir kaybediş ile kaybedenlerden olmak istemiyorsak, büyük bir düşüncesizlikle nifakın simsiyah dehlizlerinde kaybolan, ömrünü israf eden, azmini israf eden, Sağlığını israf eden, nefeslerini israf eden, daha sonra pişmanlık ateşleriyle ahirette kavrulup yanacak olan aciz bir çare, birisi olmak istemiyorsan, istemiyorsak kendimize gelmemiz lazım değerli kardeşlerim. İşte okumuş olduğum hadisi şerifte ne diyor? İmamımız yüzlerce ayet okurdu diyor. Hatta bazımız duvara bazımız asaya dayanmak zorunda kalırdı. Gücü yetmeyenler vardı. Aramızda yaşlılar vardı. Buna rağmen ne yaşlısı ne genci camiyi terk etmiyordu. Fecre kadar Rablerinin huzurunda duruyorlar. Onu anıyorlar. Onu, ona, onu zikrediyorlar. Tövbe istiğfar ediyorlar zikirle meşgul oluyorlar Allah'ın azabından korkuyorlar Allah'ın cennetini ümit ediyorlar bu güzel mevsimde bu büyük fırsat içerisinde olduğumuz bu ibadet ayında cehennemin ateşinden azat olanlar cehennemden kurtulan köleler hürriyetine erişen insanlar olmak için yalvarıp yakarıyorlardı bize ne oldu? Bizim aklımız yok mu? Bizim azmimiz yok mu? Biz cenneti istemiyor muyuz? Biz cehennemden azat olmak istemiyor muyuz? Biz Rabbimize kendimizden bir azim, kendimizden bir gayret, kendimizden bir sabır, bir güzellik, yüzümüzü ak edecek olan bir zikir, ve bahusus, İmanı kamil. Kamil bir imana sahip olarak, tertemiz bir güleğe, tertemiz bir kalbe sahip olarak salih amellerini bol bol yapmış, dağlar gibi sevaplara sahip bir mümin olarak ahirete göç edenlerden olmak istemiyor muyuz? Sahabe bunu istiyordu. Biz neden istemiyoruz? Neden onlardaki gayretimizde yok? Neden bize ne oldu? Biz düşünemiyor muyuz? Onların aklı mı başkaydı? Bizim aklımız mı başka? Yani onlar akıllıydı da biz akıllı değil miyiz? Onlar biliyorlardı da biz bilmiyor, bilmiyor bilmeyenlerden miyiz? Değerli müminler. <gülüyor> Zaman geçti, devran geçti, yıllar geçti, her geçen yıl bir öncekini arattığı her geçen yıl İslam İslami hayatımızdan bir şeyleri alıp götürdü. Dördülendikçe dördülendi kulluğumuz, inancımız, yaşantımız, ahlakımız, sabrımız, azmimiz, gayretimiz dördülendikçe dördülendi. Her geçen yıl tuğlalar döküldü iman duvarından. Her geçen yıl kalbimizde iman abidesinin yavaş yavaş tuğlalarının bir kısmının döküldüğünü çöktüğünü gördük. İşte bu hale geldik. Sahabeden öyle insanlar vardı ki sahabeyi gören nesil içerisinde tavizkar müminleri gördüklerinde derlerdi ki siz öyle büyük hatalar ediyorsunuz ki biz Allah'ın Resulünün zamanında o hataları işlemekten acayip derecede korkardık o hataların bizi helak edecek olan günahlar olduğunu düşünürdük ancak görüyoruz ki sizler bu hataları burnunuza konmuş sinek kadar görüyorsunuz. Sahabeden öyle insanlar vardı ki bizlerin bu hayatını görmüş olsa der ki bu Müslümanların azmi yok, bu Müslümanların sabrı yok bu Müslümanların gayreti yok bu Müslümanlar dünyaya dalmışlar bu Müslümanlar hayatlarını boşa geçiriyorlar, ömürleri nefeslerini boşa geçiriyorlar yaptıkları fazlaca bir ibadet yok hataların var, günahları var sokaklarında İslam hakim değil evlerinde İslam hakim değil kalplerinde İslam hakim değil bedenlerinde İslam hakim değil akıllarında İslam hakim değil bu nice Müslümanlıktır derler, derler. Ama biz çok rahatız. Neden? Çünkü biz ne okuyoruz, ne görüyoruz. O böyle salih bir neslin, sahabenin tabiinlerin yaşamış olduğu o nesli tanımıyoruz biz, tanımıyoruz, bilmiyoruz. Onlar nasıl İslam'ı yaşıyorlardı? Onlar İslam'ı nasıl algılıyorlardı? Bundan bizim haberimiz yok ki. Kendimizi bir karşılaştıralım bir hizaya çekelim yok bilmiyoruz yaşamış olduğumuz toplum içerisinde örnek insanlar yok kalbi Allah korkusuyla titreyen insanlar yok yok çok az dolayısıyla bizler zannediyoruz ki ya biz çok iyiyiz hamdolsun biz çok iyiyiz değerli müminler iyi değiliz iyi değiliz sahabeye baktığımız zaman iyi değiliz çok gevşeyiz azmimiz yok sabrımız yok örnekler işte verdim biraz önce o 5 dakikayı dava ediyoruz icabında hoca uzattı 2 dakika diyoruz olmaz istemiyorum istemiyoruz zerh anlamazı kılalım ya bunlar hayra alamet değil imanın alameti değil değerli kardeşlerim ee, ezan okundu uzatmayacağım ama son bir şeyi hatırlatmak istiyorum değerli müminler tabi bu konuyu yine maalesef maalesef maalesef bitiremedik ancak iki dakikanızı alacağım ve bu ayın Kur'an ayı olduğunu yeniden yeniden hatırlatacağım değerli müminler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda Cibril ile mukabele yapardı Cibril okur peygamberimiz dinlerdi peygamberimiz okur Cibril dinlerdi bu şekilde karşılıklı mukabele yaparlardı değerli müminler Hazreti Osman radıyallahu Kur an Kur'an-ı Kerim'i bir gecede hatmederdi namazda. Salih insanlardan geçmiş, ve yaşayan salih insanlardan övleleri vardı ki kıyam namazında Kur'an'ı bir gecede hatmediyorlardı. Bazıları 3 gecede hatmediyordu, bazıları 7 gecede hatmediyordu. Ancak şunu da bilelim ki Kur'an'ı bir gecede hatmetmenin hüküm olarak İslam üleması tarafından iyi görülmemiştir. Çünkü burada çok büyük bir gayret söz konusudur. Bir sıkıntı söz konusudur. Burada biraz kulun üstesinden gelemeyeceği bir yükü sırtına alması söz konusudur. Dolayısıyla bu biraz e, mekruh görülmüştür ancak bazı alimler derler ki bu normal sair vakitlerde böyledir ancak ramazan ayı gibi mukaddes ecirlerin bol bol verildiği ibadet mevsimleri olan bu aylarda bunlar mekruh değildir bir gecede bile kıyam namazında bile kur'an-ı kerim hatmedilebilir demektedirler şimdi ilçemizde bilmiyorum birkaç yerde hatimle namaz kıldırılıyor mu sanıyorum kıldırılıyor ve bazen görüyoruz o hocalarımız cemaat sıkılmasın diye çok hızlı okuyorlar bu çünkü hatimle kıldırdıkları için bu yanlıştır oraya giden cemaat bilerek gitmelidir en az en az en az 45 dakikayı bu bulmalıdır yani o namaz teravih namazı sadece çünkü öbürü çok hızlı okunuş demektir. O hızlı okunuşta da bir şu, şuur almak mümkün olmaz değerli müminler. O yüzden e, biz bir ayda Kur'an-ı Kerim'in hatmedildiği camilerde teravih namazlarını eda etmekten biraz korkuyoruz. Hani zor geliyor bize. Ancak bakın sahabelerden bir gecede Kur'an-ı Kerim'in namazda hatmeden insanlar var, sahabeler var. Evet. Allah azmimizi artırsın bizim de. Allah içimizdeki eksiklikleri tamamlasın. imanımızı olgunlaştırsın. İbadetin, zikrin, namazın hucusuna, şuuruna erenlerden eylesin inşallah. allah Teala tutmuş olduğumuz oruçları kılmış, olduğumuz namazları kabul eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi Rabbil alamin ve sallallahu على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعا